Bizim e, bankaya karşı bizim biz olduğumuzu kanıtlayabilmemiz demek. Yani bu annenizin kızlık soyadı mıdır yani? E, zaman zaman telefon bankacılığındaki kimlik doğrulama yöntemlerinden bir tanesi işte annemizin kızlık soyadını biliyor olmak. E, kimlik doğrulama nasıl yapılır diye sorarsanız da düşünelim çok felsefi olarak. Kimlik doğrulamadaki yöntemler şunlar olabilir. Bir tanesi bizim aklımızdaki bir bilgi kullanılıyor olabilir. Bizim aklımızda olan bir başkasının aklını... Büyük olasılıkta olmayan bilgiler. Mesela annenin kızlık söyledi bilgisi e, senin beynin dışında çok az yerde vardır. İşte doğum tarihleri, doğum yerleri, senin seçmiş olduğun herhangi bir parola, şifre, pin numarası bunların hepsi senin aklındaki bir bilgi öyle değil mi? Dolayısıyla birinci tür kimlik doğrulama yöntemimiz aklımızdaki bilgiler. Hı hı. İkinci tür e, kimlik doğrulama yöntemlerimiz yanımıza taşıdığımız bir şey. Mesela ATM makinesine gidiyoruz. ...biz merhaba ben Murat deyince mesela merhaba ben Banu deyince içeri ATM makinesi bize paraları atmıyor. Biz ATM makinesinden kendimizi kanıtlamak için e, bir kredi kartımızı ya da banka kartımızı koymak istiyoruz evet. biliyorsun. Bir üçüncü yöntem ise yani yanımda taşıdığımız şeyler ikinci yöntem. Ha. Üçüncü yöntem ise bize ait bir özellik. Yani parmak izimiz olabilir... E, ...göz güzelliğimiz diyorum ben ona retina ya da iris sarama yöntemi olabilir, ses tanıma yöntemleri olabilir. Çok abartmak istiyorsak, çok askeri, çok özel bilgilerden bahsediyorsak belki DNA analizine kadar düşünülebilir öyle değil mi? Çok evet. abartmak mümkün her zaman. Şimdi bu üç ana yöntem yani bir aklımızdaki bilgiler, iki yanımıza taşıdıklarımız, üç sahip olduklarımız... E pardon fiziksel, fizyolojik, biyolojik özelliklerimiz. Bu üç yöntemin herhangi ikisini bir araya toplayan kimlik doğrulama yöntemlerine güçlü kimlik doğrulama yöntemleri hmm. deniyor. Mesela ATM makinalarına gittiğimiz zaman sadece kredi kartını sokmak ya da banka kartını sokmak yetmiyor. Biz bir de onun yanına pinini giriyoruz. Aklımızdakiyle, Aklımızdaki ile yanımızdakini. birleştiriyoruz. Böylece güçlü bir kimlik doğrulama gerçekleşiyor. Evet. Oysa bugüne kadar... Özellikle internet bankacılığına baktığımız zaman internet bankacılığında böyle bir şey yoktu. İnternet bankacılığındaki tek yöntem şuydu. Sadece aklımızdaki bilgileri kullanıyorduk. Neydi? Müşteri numaramız. Benim aklımdaki bilgi. Parola. Benim aklımdaki bilgi. Şifre. Şifre iki. Doğrulama numarası vesaire vesaire. ama hepsi sonuçta aklımızdaki bir bilgi. Hı hı. Dolayısıyla bunu bir kere gören, bir kere duyan, bir kere bir şekilde öğrenen... ...çok kolaylıkla başka bir yere aktarabiliyor ve dolayısıyla kimlik doğrulamayı gerçekleştirebiliyor. O yüzden bu güçlü kimlik doğrulama yöntemi değildi. Ve çok yakın zamana kadar bankalar e, internet bankacılığı girişlerinde güçlü kimlik doğrulama yöntemlerini kullanma, kullanmıyorlardı... ...ya da kullanamıyorlardı çeşitli mali ya da teknik nedenlerle. Ama özellikle son dönemki saldırılardan sonra bankalar artık biraz bu konuya eğilmeye başladılar. Çok mutluyum böyle olduğundan. O yüzden bugünkü programı çok sevinçle aktarıyorum. Birçok internet bankacındaki lider e, banka kurum güçlü kemik doğrulama yöntemlerini artık devreye almaya başladı internet bankacılığı kullanımında. Aslında çok zor bir e, yöntem olması gerek yani hani. Bana öyle geliyor çok mantıklı çünkü e bunu oluşturmak da zor değil yani kişinin aklındakiyle yanındaki bir şeyi birleştirmek mesela zaten ATM'lerde falan bu hep yapılan bir şeydi. Doğru. Niye Şimdi, internet bankacılığında bu kadar gecikti bir takım? E, e, e, temelde teknik bir nedenden geçti. Hı. ATM cihazlarında ATM'lerin hepsi bankaya ait. Dolayısıyla banka o cihazın nasıl bir cihaz olacağını işte ne cins kart kabul edeceğine, nereden kabul edeceğine, işte klavyesi nasıl olacağına kendisi karar veriyor. Oysa internet bankacılığında kullanılan kullanıcı bilgisayarı bizim. Evet. Dolayısıyla e, birçok farklı marka bilgisayar var, üzerinde farklı işletim sistemleri var, farklı versiyonlar var... ...ve bunların hepsine birden ortak çözüm yaratmak hiç de kolay ve ucuz değil. Ya da bir süre sonra bakıyorsunuz kullanıcılar bunu rahat rahat kullanamıyorlar, kullanım zorluğu getiriyor. E bunu da istemiyoruz öyle değil mi? Evet tabi. Peki e, bu konuda e, internet işlemi, internetten internet bankacılığı işlemi yapan dinleyenlerimizi güçlü kimlik doğrulama yöntemleri artık kullanıldığına göre yine de yapmak istediğim e, belli başlı başka uyarılar var mı? Yani bütün onlar tamam olabilir ama yine de bizim dikkatli olmamız, baz, gereken bazı noktalar var değil mi? Aslında sen cevabı verdin bile. Bazı noktaları kaldır, biz dikkatli olmalıyız. <gülüyor> çok güzel. Yani ne, niçin dikkatli olduğumuzun önemi yok. Bir Temelde bir dikkatli olmak <gülüyor> gerekiyor bir kere. Ee, i̇stersen çok hızlıca bu güçle kimlik doyalımanın bugün pratikte nasıl çalıştığını anlatalım mı? Tamam. Ee, şimdi reklam olmasın diye banka isimleri vermiyorum. Onu tamam. her müşteri, müşteri kendi internet bankacılığı sistemine gidip bakar acaba bu bizde var mı diye. Hı hı. Benim çok beğendiğim, çok eskiden beri var olan bir yöntemi sonunda... Geçenlerde birkaç ay önce bir banka uygulamaya soktu. O da şöyle bir yöntem. E, çoğumuzun cep telefonu var. Tamam. E, ve yöntem şöyle çalışıyor. Sen internet bankacılığına girmek üzere ilk kullanıcı adı ve ilk şifreni alıyorsunuz. Bu ikisi de senin aklında olan bir şey. Hemen birazcık bekliyorsun. Cep telefonuna bir SMS geliyor. SMS'te bir tane bir, bir anahtar kelime var. O anahtar kelime banka tarafından senin telefonuna gönderiliyor. Ve sen o gördüğünü... İnternet bankacılığının girişindeki ikinci pencereye yazıyorsun. Böylece banka neden emin oluyor? Aklında tuttuğun bilgilerden doğru sen olduğuna emin oluyor. Öbürü de zaten senin sahibi olduğun cep telefonuna gönderiliyor SMS. Dolayısıyla o telefonda, o anda yanında olduğuna emin oluyor. Dolayısıyla birisi senin sadece şifreni çalarak hiçbir şey yapamaz. Aynı zamanda telefonunu da çal çalmalı hem de onu çalışır haldeyken ha, çalmalı. Güzel. Mesela bir yöntem bu çok basit hiç ekstra bir cihaz bilgisayar entegrasyonu vesaire gibi teknik bir problemi yok öyle değil mi? Son Tabii. derece basit ve güzel bir yöntem. Üstelik bunun kullanımı da bedava o banka için. Bunu duyuruyorlar mı peki? Yani müşterilerine duyuruyorlar mı? Şimdi yeterince yani. duyurmuyorlar nedense Galiba. ben o, o o yüzden o gibi biraz biz üstlenelim dedim reklam yapma yapmak yapmamak adına şeyi veriyoruz ama hmm. e, hani firma adını vermiyoruz banka adını vermiyoruz ama böyle bir yöntemin var olduğunu duyuralım. İkinci yöntem. E, Kullanıcılara, müşterilere özel bir akıllı kart vermek. Bu bizim e, çok yakın bir gelecekte e, elektronik imza içinde kullanacağımız akıllı kartlara benziyor. Fakat burada bir sıkıntı var. Bilgisayarın bu akıllı kartla konuşabilmesi lazım. Hı hı. Yani bilgisayarın akıllı kartı takılabilmesi lazım. Bir disketi yüklemek gerekiyor. Dolayısıyla bunu kullanabilmek için biraz daha bu işi bilmek lazım. Yani bilgisayarı kullanmayı biraz daha iyi biliyormak lazım. O yüzden bu yöntemi çok da fazla sevmiyorum. Ama sevdiğim üçüncü bir yöntem var. Bunu e, benim de kullanmakta olduğum bankalardan bir tanesi yeni uygulamaya soktu. Elimize küçük bir cihaz veriyor. E, bu cihaza anahtarlık gözüyle bakabilirsin. Bir anahtarlık boyutunda anahtarlığın üzerine de, de takabilirsin. Hesap makinesinin ekranı vardır hani küçücük. Evet. Üzerinde küçücük de bir ekran var. O ekranda e, sürekli farklı sayılar çıkıyor. Üzerinde kapatıp açabileceğimiz düğmesi olanlar var. Her seferinde bizim bir mutlaka... PIN kodu girerek ekrana bir sayı çıkartmayı becerebildiğimiz var. Bunların hepsinin ortak özelliği şu. E, her bastığımızda farklı bir parolayı ortaya çıkartıyor. Peki. O yüzden bu sistemlere İngilizce one time password ya da Türkçe tek seferlik ya da tek kullanımlık parolalar deniyor. Biz de orada gördüğümüz sayıyı İnternet bankacılığında giriş ekranına yazıyoruz. Peki bu sürekli kendini update mi ediyor? Bu yani? her dakika, her kullanımda, her seferinde yeni bir sayı ortaya çıkartıyor. Bunun içindeki mekanizma yani her seferinde farklı sayı ortaya çıkartan mekanizmadan dünyada iki yerde var. Bir bizim cebimizde var bir de bankanın merkezinde var. Peki kaybedersek ne olacak? Kaybedersek kredi kartını kaybettiğinde ne yapıyorsan bunda da onu yapıyorsun. Hmm, anladım. Evet bu güzel bir yöntem. Bunu yanımıza bunu yanımıza bunu taşıyoruz. Oysa hem aklımızdaki bilgilerle kullanıcı adı ve şifremizi veriyoruz hem de o cihazdan aldığımız pin kodunu İnternet bankacılığına giriyoruz. Dolayısıyla hem banka hem biz emin oluyoruz ki sadece parola çalınarak, sadece phishing yöntemiyle yaptığımız bir hata sonucunda bizim başımıza kötü bir şey gelmez artık. Evet çok güzel. Böylece internet bankacılığının öcü olmadığını bir, bir noktada altını çizmiş olduk ve e, güçlü kimlik doğrulama yöntemleri hakkında bilgi verdik ki dinleyenlerimiz bundan sonra bankalarını da uyarabilirler. Kesinlikle. E, Böylece bu haftaki süremizi de tamamlamış oluyoruz. Ee, haftaya çarşamba günü tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Bağnaz Eğitinoğlu. Ben Murat Lostar. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Serhat Karada hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.